بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور إنفسنا ومن سيئات عمادنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عن عبده ورسوله يا أيها الذين آمن اتقوا الله وطغاته ولا تبوتن الله وأنتم مسلمون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 <Sessizlik> Annaba, Estağfurullah hadis, kelamullah ve hayra ilehdi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrün emur müştetatuna ve kulle muhtedetun bid'e ve kulle bid'atun dalale ve kulle dalaletin finnar. Sonra bak. <Sessizlik> Değerli kardeşlerim bu hafta sır sohbetimizin 20. konusu ve 39. dersini göreceğiz inşallah. Kureyşin Nebi Ali Sina'i ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Öldürme üzere teşebbüs edip bu hususta bir e, teklif sınmaları, böyle bir görüşe gitmeleri ve umumi bir boykotun başlaması. Yani e, Nebimiz aleyhissalatü vesselam ve iman edenlere karşı ekonomik bir boykot yapılması, bunun e, gerçekleştirilmesi ve neticelerini göreceğiz inşallah. <gülüyor> Kureyş, Kureyş'te müşrikleri kastediyoruz. Kureyş, Müslümanların e, iyiliğine, salahına olan hadiselerin e, cereyanından sonra, bir takım olayların gelişmesinden sonra kızgınlıkları iyice artıyor. Ve e, bu gelişimi, yani Müslümanların Gelişimin, İslam'ın gelişimini kara bir tehlike olarak görüyorlar ve kesin bir kararla bunu telafi edip e, yok etmek istiyorlar. Çünkü bu böyle bir şey onları tehdit ediyor. Bu gelişen olaylar geçen derslerde de bahsettiğimiz üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazılarının Habeçistan'a gitmesi ve Işli müşriklerin de, Kureyşli müşriklerinde Kureyşli müşriklerinde bu Habeşistan Kralı Necaşi ve etrafındaki patriklere bir takım hediyeler yani rüşvetler gönderip onları ikna etmeye çalışmaları ama bu gayretlerinin e, boşa çıkması, fiyaskoyla sonuçlanması neticesinde oradaki Müslümanların iyice yani Habeşistan'daki Müslümanların güç kazanmaları arkasından da bu olayların hemen akabinde de Mekke'nin en güçlü en güçlü adamlarından, en cesaretli kuvvetli adamlarından ve kahramanlığıyla bilinen Hamza bin Abdülmuttalib'in İslam'a girişi, Hamza radıyallahu anh İslam'a girişi ve Ömer radıyallahu anh aynı şekilde kavminin en güçlü ve heybetli adamlarından biri o dönemde kendi kavmi içerisinde güçlü, heybetli, kendisinden korkulan, ürkülen bir adam. Bunun da İslam'a girişi neticesinde işte Kureyş iyice kızgınlıklarını artırıyor ki Ömer radıyallahu an İslam'ını açıkça ilan ediyor. Adeta dünyaya meydan okuyor ve önünde hiç kimse duramıyor. Bütün bu gelişen olaylar neticesinde Kureyş yeni bir ...yola başvuruyorlar. Yani bu durumdan... ...kurtulmak için... ...bu durumdan kurtulup... ...kendilerini... ...kurtarmak adına... ...yeni yeni fikirler... ...üretmeye başlıyorlar. Çünkü... ...bu gelişen... ...kuvvetle gelişen yeni... ...bu genç... ...davet yani İslam... ...bir an önce yani büyümeden, gelişmeden, gelişimini sürdürmeden bitirilmesi gerekiyordu. Bunun için yeni yeni e, böyle komplolar, yeni yeni fikirler üretiyorlar. Bu sebebi de malum, işte bundan bir an önce kurtulup... E, ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı e, bitirmek, onun ashabını herkese etrafından dağıtmak için... Ve neticede de kendilerini rahatlatmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Türlü türlü fikirler ortaya atıyorlar. Bu esnada tabi e, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye e, ya teşebbüs ediyorlar. Öldürmek için e, planlar kuruyorlar. Allah Azze ve Celle Zuhru Suresindeki ayetlerle kardeşler bu Kureyş'in, Kureyşli müşriklerin bu fikirlerini ortaya koyuyor. Yani yapmak istedikleri şeyleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabına bildiriyor. Ve onların bu entrika ve komplolarının iç yüzünü açığa çıkarıyor. Çünkü Kureyş inat ve küfrüne, kibrine devam ediyor. Kureyşli Müşrikler. Ve onların böyle yaptığı sürece neticelerinin ne olacağını da aynı şekilde yine Zuhruf Suresi'nde gelen ayetler Açıkça bildiriyor. Hmm. Bakın ne diyor Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinde İnnel mücrimine fi azâbi cehenneme Halidun Muhakkak ki mücrimler Burada kastedilen kafirler Mücrim günahkar kimselere de, kimselere de Yani Müslümanlardan günahkar kimselere de Mücrim denir Ama burada kastedilen edilen müşrikler Kafirlerdir İnnel mücrimine fi azâbi cehenneme halidun Muhakkak ki kafirler O müşrikler Cehennem azabı içerisinde ebedi dirler. Lâ <gülüyor> yafataru ve hum ve onlardan azap hafifletilmez ve onlar ümit kesmiş kimselerdir. Yani ümitleri de onların kalmaz. Ve menzalemnahum velakin kânû humu zâlimîn. Biz onlara zulmetmedik. Yani bunu biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar zalimlerin ta kendileriydi. Yani onlar kendi elleriyle yaptıklarının karşılığını buldular. Allah Azze ve Celle kullarına zulmedici değildir. Kullarını cehenneme gönderirken kul kendi eliyle gider oraya. Kendisi hazırlar adeta. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ve ma rabbika ve ma rabbika bizlami Rabb'in kullara zulmedici değildir diyor. Birçok yerde böyle söylenir. Allah-u Teala kuluna zulmetmez. Kuluna merhamet eder. Kuluna acır. Acıdığı için ona, merhamet ettiği için ona imkan tanır, mühlet verir, ona nimet verir. Onun önünü açar ama kul nankörlük ederse e, cehennemdeki karşılığını bulur. El-İyaz-i Billah. Bundan Allah'a sığınırız. Evet. وَنَادَوْ ya Maliku, لِيَغْدَ عَلَيْنَا رَبُّكُ Ve o cehennemdeki o mücrümler Malik'e seslenirler. Malik, cehennemin bekçisi. Malik, cehennemin bekçisi. Adı, adı e, bir meleğin adı Malik. Mücrimde cehennemdeki o bekçiye sesleniyorlar. Rabbin bizim ölümümüze hükmetsin. Yani bize artık öldürsün diyorlar. <gülüyor> قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِتُونَ Melek, Malik de diyor ki, sizler burada kalıcısınız, yani ölmeyeceksiniz. Lâkın lâkum bil hakku ve lâkinne Yemin olsun ki biz size hakkı yani Kur'an'ı getirmiştik. Lakin siz, lakin siz hakkı kereh görüyordunuz. Yani haktan, Allah'ın dininden, Kur'an'dan hoşlanmıyordunuz. Em ebramu emran fe inna Siz mi karar vericisiniz? Hükmedicisiniz yoksa biz mi karar vereceğiz? Burada işte Ali Sıratu Öldürme teşebbüsüne bir işaret var. <gülüyor> Onlar, o mücrimler zannediyorlar mı ki biz onları, zannediyorlar mı ki biz onların gizlilerini ve açıklarını işitmiyoruz? Bela ve Resuluna ledeyhim yektubun bilakis onların yanında bizim elçilerimiz var ve onları yazıyor. Onların yaptıkları işi yazan bizim elçilerimiz vardır eğer Rahman diyor Rahman bir çocuk edinecek olsaydı ben o çocuğa ibadet edenlerin ilki olurdum Allah Azze ve Celle Resulüne söylüyor hani diyorlar ya müşrikler Rahman çocuk edindi diye herkese e, Hristiyanlar da Yahudiler de Allah'a oğul isnat ediyorlar ama Allah Azze ve Celle eğer Rahman bir çocuk edinmiş olsaydı Deki diyor ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ben ona ibadet edenlerin ilki olurdum. Sübhane Rabbis semavati ve Rabbil ardı, Rabbil aşşam ve yesifun göklerin Rabbi yeryüzünün Rabbi arşın Rabbi olan Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir. Yani çocuk edinmekten uzaktır. Böyle bir şey olan min ma yasifun sıfatlamış oldukları şeylerden. Bu müşriklerin Allah'a karşı bu yaptığı sıfatlamalardan nitelemelerden iftiralardan Allah Azze ve Celle münezzehtir diyor. Federhum yehudu ve yal'abu hatta yulaku yemehumu alledî fîhî yu'adûn. Onları bırak yemehumu alledî Onları bırak ta ki vaad olundukları gün, günle karşılaşıncaya kadar oyalansınlar dursunlar. Ravaz olan dokları kıyamet günü onlara vaat edilen azap. O günle karşılaşıncaya kadar onları bırakıyor kendi başlarına. Ve huvellezî fis semâi ilâhühu ve fil ardi ilâh. O Allah ki gökte de ilahtır yerde de ilah. Dedi. Ve huve'l O en iyi hükmeden hikmet sahibi, hikmet sahibi ve en iyi bilendir. Yetebârekellezî lehû mulkü's semâvâti ve'l ard. Ve mâ beynehumâ. Göklerin ve yerin mülkü, sahipliği ve ikisinin arasındakilerin sahipliği Allah'a ait olan ve indehu ilmus saah ve kıyamet saatinin bilgisi kendi katında olan Allah ne mübarektir. Ne kadar yücedir. Ve iragitu'un ve ona döndürüleceksiniz. Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve la yemliku lieden heyetu'ne min dunihi eş-şefaa illamen şehide bil hakku onun dışında onlar yalvardıkları, onların yalvardıkları, ibadet ettikleri şeyler şefaat edemezler. Ancak hakka şahitlik eden kimse, bildiği halde hakka şahitlik eden kimse, yani hakkı kabul eden manasında o bundan müstesnadır. O şefaatçilik eder manasında. Örense men khalaquhum onlara sorsan yani o müşriklere sorsan kendilerini kim yarattı? Kendinizi kim yarattı diye لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Diyecekler ki elbette Allah'tır. Ya müşrikler böyle diyor. biz Allah yarattı diyor. Bunu ikrar ediyorlar, kabul ediyorlar. فَاَنَّا يُرْفَكُمْ Nasıl da döndürülüyorsunuz? Yani kendinizin Allah'ın yarattığını bile bile nasıl da Allah'ın emrinden geri çevriliyorsunuz? Subhanallah. اللّٰهِ ya Rabbi. Ya Rabbi in hā'ulā'i qawmun lā yu'minūn ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ve qīlihi Ey Rabbim bunlar iman etmeyen kavimlerdir. İman etmeyen topluluktur dediği zaman Allah Azze ve Celle diyor ki fasfah anhum ve kul selam onlardan yüz çevir yani onlardan yüz çevir onlara mühlet ver ve selam da fesef onlar bileceklerdir diyor. Bu ayetler geliyor işte. O dönemde o esnada müşriklerin bu planları, programları, entrikaları neticesinde o komplolar kurulurken bu ayetler Zürak Suresi'nin ayetleri geliyor. Ayet kerimenin içerisinde "Mülkü âlemin yâ Rabbuk" diyor ya. Onlar Malik'e seslenirler. Ey Malik Rabb'in Bizim ölümümüze hükmetsin yani bizi öldürsün dediklerinde seslendikleri kimse biliyorsunuz ateşin cehennemin bekçisi olan bir melek. Neden böyle istiyorlar biliyor musunuz? Yani biz ölelim, ruhlarımız ölsün ve kendimiz artık rahatlayalım, ölümle kurtuluşa erelim. Bundan dolayı böyle istiyorlar. Es-Süddi adındaki tırsırcı böyle söylüyor Yani bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı Biz kurtulalım ve rahata erelim Sen Rabbine sonra bizi öldürsün Bu durumdan kurtarsın diyor Ve yani melek onlara ne diyor Malik Siz Yani kurtuluşu Ölümü isteyin Siz burada kalıcısınız Yani sizin için ölüm söz konusu değil Diyor onlar ölümü daha doğrusu istedikleri zaman ve kurtuluşu istedikleri zaman melek onlara diyor ki Malik sizler burada kalacaksınız Yani bu azaba bu azaba devam edeceksiniz. Bu azapta kalmaya devam edeceksiniz. Em ebramu emran fe inna mubrimun Siz mi karar vericisiniz yoksa biz mi karar vereceğiz diyor Allah Azzele Celle. İşte burada bu ayet kerime diyor tefsizcilerden mukatil Mekke'de müşrikler, Darın Nedve'de, Darın Nedve müşriklerin toplandığı bir meclis. Müminlerin toplandığı meclis neydi, ismi neydi? Darul Erkam, Erkam ibn Erkam el-Mahzûmen'in evi idi, Safa Tepesi'nin yakınlarında. Müşriklerin de toplandığı bir meclis var, işte orası da Darın Nedve. Orada müşrikler toplanıyorlar, Ebu Cehil bir fikir sunuyor onlara diyor ki her kabileden her kabileden bir e, bir grup Aleyhissalatu vesselam'ı öldürme üzere iştirak etsin. Yani öldürme suçunu e, üstlensin, öldürmeye e, talip olsun. Dolayısıyla da eee Resulullah vesselam'ın kabilesi Beni Haşim, Haşim oğları e, onun kanını, kan bedelini talep etmede, isteme hususunda zayıf düşsünler, isteyemesinler. Bu hususta yani Ebu Cehil tüm kabilelerin Aleyhisselatü Vesselam'ın kanına ortak olmasını istiyor. Böyle bir fikir sunuyor. Herkesin parmağı olsun onun ölümünde diyor. O zaman iniyor işte bir an. Siz mi karar vericisiniz yoksa biz mi karar vereceğiz Sonra Bedir'de bu işi planlayan, bu entrikayı program haline getiren kimseleri, Ebu Cehil başta olmak üzere o ileri gelenlerin hepsini Allah Azze ve Celle Bedir'de helak etti. İşte em ebramu emram fe innamu burimun. mi karar vericisini, yoksa biz mi karar veriyoruz? Hepsi helak oluyor ileri gelenlerin. Birkaç tane işte Ebu Sufyan ve benzeri kimseler hariç. İşte bu esnalarda Kureyş bu dönemde Ebu Talip ile yani Hz. Vesselam'ı koruyor yani amcası Görüşmeyi yoğunlaştırıyorlar. Onunla görüşüp yani yeğenini ikna etmesini istiyorlar. Yani içinde bulunduğu e, dini vazifesinden, tebliğinden insanlara İslam'ı ulaştırmaktan vazgeçirmesi için onunla görüşüyorlar. Aslında Kureyş'in isteği Ali Sina'nın bu tebliğini vazifesini tamamen bitirip kökünü kazımak istiyorlar. Ve beraberindeki adamların da yani ashabın da kökünü kazı bitirmek istiyorlar. Hatta kendilerine teslim edilmesini istiyorlar ki öldürsünler. Bu işi yani bu iş sona ersin. Bir daha da böyle bir şey ortaya çıkması istiyorum. Bu kadar yani kızgın vaziyette. Ve Ebu Talib'e geliyorlar, Ebni İsa'nın haber verdiğine göre diyorlar ki, senin kardeşinin oğlu yani yeğenin bizim e, meclisimizde mescidimizde bize eziyet etti. Sen onu bizde kurtar. Bizden uzaklaştır diyor. Eziyet edip yani sıkıntı verdiğini söylüyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ebu Talib de oğlu akıyla diyor ki git Muhammed'i getir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı getiriyor. Öyle bir sıcak hava ki yani böyle terlerin boşandığı vücuttan terlerin aktığı bir sıcakta şiddetli bir sıcakta Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e getiriliyor oğlu tarafından. Ebu Talip diyor ki sen amcalarının oğullarını onlara yani e, akrabalarına diyor, Kureyşten olan akrabalarına, amca oğullarına eziyet etmişsin. Onların mescitlerinde ve meclislerinde onlara sıkıntı vermişsin. Onlara eziyet etmişsin diye söylüyorlar diyor. Böyle bir iddiaları var onların diyor. Bu doğru mu deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle semaya doğru, göğe doğru Gözlerde kaldırıyor ve diyor ki... ...şu güneşi görüyor musunuz diyor. Onlar da evet diyorlar. Diyor ki... ...ben... ...bunu... ...terk etme üzere... ...sizden bırakmak üzere... ...yani bundan vazgeçmeye... ...terk etmeye kadir değilim diyor. Siz güneşten bir... ...ateş şulesi... ...istemiş olsanız... ...bir ateş parçası istemiş olsanız... Bunu talep etmiş olsanız ben diyor bundan vazgeçici değilim. Bunu terk edici değilim diyorsun. Yani dinini dinini Hanım burada o kastediliyor, Vazifesini bırakmayacağını söylüyor. Ebu Talip de bunun üzerine diyor ki diyenim e, doğru söyledi. O yalan söylemez diyor. O yalan söylemez. Bunun üzerine Kureyşler Kureyşli müşrikler Bırakıp gidiyorlar. Bırakıp gidiyorlar ama az bir zaman sonra tekrar Ebu Talib'e geliyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam daveti devam ediyor. İslam büyümeye gelişmeye devam ediyor. Diyorlar ki Ebu Talib e, sen yaşça büyük olansın. Ve bizim içimizde şeref sahibisin. Biz senden bu kardeşinin oğlu yani yeğeninin bu işlere son vermesini istedik sen bunu yapmadın. Ve biz bu Muhammed'in bizim ilahlarımıza Sövmesine biz sabredemiyoruz. Bizim saygınlıklarımızı Değerli şeylerimizi küçümsemesine Sabredemiyoruz. Bize ondan vazgeçir. Ya Eğer vazgeçme, e, bunu vazgeçirmezsen Onunla ve seninle Savaşırız diyor. Evet. Ebn-i Haber veriyor. Bu olayın geniş tarafını diye ki Kureyş Ebu Talib'in ashabı sallallahu terk etmeyeceğini ve onun e, Ali sallallahu ve İslam'ı olan çalışmasını terk etmeyeceğini anlayınca Umar bin Velid adında bir genç var. Ebu Ta şeye, e, Ebu Talib'e bunu götürüyorlar bu genci. Kureyşlilerden birisi. El-Umarabin El-Velid adında Umarabin El-Velid adında bir genç. Diyorlar ki Ebu Talib'e bu diyorlar Kureyş'in içerisinde dolgun olgun ve e, en güzel bir gençtir. Kureyş'in en yakışıklı en güzel gençlerinden birisidir. Onu al aklı da yardımı da her şeyi sana aitdir diyorlar. Onu ister yani çocuk edin. onu e, kendine evlatlık edin. Sana bu genci verelim. Ve sen de bir de kardeşinin oğlu yani Muhammed israfile israfile'nin yeğenini teslim edeceksin. Öldürecekler ya. Çünkü o senin dinine de babalarının atalarının dinine de karşı çıktı. Kardeşinin oğlunu da onun karşılığında sana Kureyş'in en yakışıklı, en böyle dolgun, olgun kimsesini verelim diyorlar. Evet. Bunu işte dediğim gibi öldürmek için aleyhissalatü vesselam'ı ele geçirip öldürmek için yapıyorlar. Bir adama karşılık bir adam diyorlar. Yani, yani ne olacak ki? Bir adam alacağız bir adam vereceğiz diyorlar. Ebu bu de subhanallah Allah azze ve celle bir kafirle e bu talip kafir ve kafir olarak verdi. Dinini nasıl koruyorlar? Diyor ki sizin ortaya atmış olduğunuz bu, bu şey bu şey yani bana yüklemek istediğiniz bu sorumluluk ne kadar kötü bir şeydir diyor. Siz diyor siz e, bana bir çocuk vereceksiniz, bana bir genç vereceksiniz, ben onu doyuracağım, onu besleyeceğim sizin için, ben de size bunun karşılığında kendi evladımı yani yeğenimi vereceğim, siz de onu öldüreceksiniz öyle mi diyor. Sizin bana vereceğiniz e, gelince ben doyuracağım, besleyeceğim, büyüteceğim. Benim size vereceğimi de siz öldüreceksiniz. Öyle mi diyor? Vallahi diyor bu asla olmayacaktır. Diyor. Yani size kesinlikle vermeyeceğim bu. Muhammed diyor. Subhanallah. <gülüyor> El-Muhtim bin Adi diyor ki Vallahi diyor ey Ebu Talib kavmin sana insaf etti. Yani insaflı davrandı. Ve e, onlar senin hoşlanmadığın şeyden kurtulmak için gayret gösterdiler. Ama sen bunu kabul edici değilsin diyorlar. Ebu Talip de ona diyor ki, bu konuşmayı yapan el mut'ime, vallahi diyor, kavmin bana insafta bulunmadı. İnsaflı davranmadı. Lakin beni terk etmek ve bana karşı çıkmak için, kavmim bana karşı çıkmak için bir araya geldiler ve toplandılar diyor. Çünkü Ebu Talib ve Mevimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun kabilesini terk edip onlara karşı durmak için onları ayırmak için daha doğrusu böyle bir yola başvuruyorlar. Dolayısıyla da insaflı davranmış olmuyorlar. Diyor ki İstediğin şeyi yap. Neyi görüyorsan öyle yap. Sonra e, iş iyice kızışıyor, şiddetleniyor. Bu müşriklerle Ebu Talib arasında ve Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapacak e, baskılar hususunda harp şiddetleniyor ve birbirlerine düşmanlık, e, insanlar arasında birbirlerine düşmanlık baş gösteriyor. Bu esnada kardeşlerin Ebu Talip yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki git istediğin şeyi söyle. Her şeye rağmen git istediğin şeyi söyle. Ne istiyorsan onu söyle. Vallahi diyor hiçbir şey için ben sana ben seni onlara teslim etmeyeceğim. Allah'a okula. Ve sonra da Ben Haşim'i kabilesini yani a.s.a e, ve kendisine yardım etmesi için çağırıyor Beni Haşim ve Beni Mut e, Talib a.s.a'nın kabileleri Ebu Talib'in bu çağrısına cevap veriyorlar sadece Ebu Leheb hariç Ebu Leheb de biliyorsunuz a.s.a'nın amcalarından bir tanesi onun hakkında sure, sure iniyor bu kafir, bu müşrik o, bu çağrıya cevap vermiyor Ebu Talib'in bu teklifini kabul etmiyor. Nihayetinde diğer Aleyhisselatü Vesselam'ın kavminden olan kimseler Ebu Talib'e yardım ediyorlar. Onun çağrısına cevap veriyorlar. Bu zalim ileri gelenler ve kibirli kimseler, o dönemin güçlü kimseleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini durdurmak için Başka bir yol, metot denemek istiyorlar. Bu metot da iktisadi yani e, ekonomik bir boykot. Bakıyorlar Ebu Talib Ebu Talib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendilerine teslim etmiyor. Öldüremeyecekler. Çünkü hem Ebu Talib o zaman Mekke'de çok saygın bir insan. Onun önüne geçemiyorlar. Hem de bir kabile var. Koskoca bir kabile onu koruyor. Bu durumda Boykot gelişimine başlıyorlar. Ekonomik boykot ediyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesine, bu Talib'in sorumlu olduğu baş çektiği kabileyi, beni Haşim ve benim Muttalibi muhasara altına almak, onlarla hiçbir alışveriş yapmamak, evlenmemek üzere boykot kararı alıyorlar. Çünkü bakıyorlar ki İslam'ın kahramanları İslam'ın o e, fedakar insanları e, fikirlerinden, yaşantılarından hiçbir şekilde taviz vermiyorlar kararlılıklarından. Böyle bir e, boykot kararı alıyorlar. Evet. Takriben e, Hamza ve Ömer'in radıyallahu anhümaların e, İslam'a girişlerinden dört hafta e, kadar sonra veya o civarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da, bu müşriklerle dini hususunda, peygamberlik hususunda tamamen pazarlığı bitirmiş. onlara hiçbir şekilde açık bir şey vermiyor. Bu beni müttalip ve beni haşim yani Aleyhissel Ebu Talib'in çağırdığı kimseler, Aleyhisselatü Vesselam'ın kabileleri Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye edeceklerine, koruyacaklarına dahil ne, dair, e, anlaşıyorlar ona o hususta birbirlerine destek oluyorlar. Muharri'de rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim Ebu Hureyre'den geliyor rivayet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte bu durumu ta o zaman çektiği sıkıntıları ve müşriklerin yaptığı e, bu anlaşmayı haber vermek için diyor ki e, hacde hacde son böyle veda hacindeyken Veda haccindeyken Mina'da biz yarın diyor Mescidi Hayf, Hayf tarafına yani Kinane oğullarının bulunduğu Kinane oğullarının bulunduğu yere konaklayacağız. Onlar orada diyor küfür üzere birbirleriyle yeminleşmişlerdi. Şimdi aleyhissalatü vesselamın kavmine karşı çıkan kabile Kureyş ve Kinane oğulları. O Veda hacında işte biz diyor şimdi diyor bu Kinane'nin yemin ettiği küfür üzere yemin ettiği yerde konaklayacağız diyor. Orası da Muhassan, Muhassab pardon, Muhassab adlı bir mevki yani Mekke'de Mina yakınlarında evet. orada işte dediğim gibi Kureyş ve Kinane kabileleri Beni Haşim ve Beni Abdülmuttalif ve Beni Muttalib'e yani aleyhissalatü kavimlerine onu koruyanlara karşı yeminleşiyorlar. Ne diye? Onlarla evlenilmeyecek, onlarla alışveriş yapılmayacak ve o, ta ki ne zamana kadar Nebi'yi, peygamberi kendilerine teslim edinceye kadar onlarla hiçbir şekilde alışveriş yapılmayacak diye yeminleşiyorlar. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Ta nerede? E, hacdayken. Yine Ebine insan bu olayı şöyle geniş bir şekilde haber veriyor. Eee Siyar, Siyar'da Kureyş Rasûlullah'ın İsra ve ashabının emin bir beldede yani Habeşistan'da hani bir kısım müminler iman edenler gidip Habeşistan'a konaklıyorlar ya emin bir beldede olduğu ve onlara Necaşi'nin sahip çıktığı ve hiçbir şekilde de teslim etmediği iyice anlayınca Ömer'in ve Hamza'nın da Müslüman olduğu haberi gelince Kureyş kabilelerin arasında boykot üzere bir haber salıyorlar etrafa. Boykot yapalım yani ekonomik bir boykot gerçekleştirelim de aleyhissalatü Selam ve onun kabilesi zor durumda kalsın diye ve bunun içinde bir yazı biliyorsunuz duymuşsunuzdur izlemişsinizdir bir yazı yazmaya karar veriyorlar yani bir anlaşma yapıp yazı yazmaya karar veriyorlar o yazıda da az önce söylediğim gibi onlarla kimse nikahlanmayacak kimse alışveriş yapmayacak onlardan bir şey almayacak onlara bir şey satmayacak şeklinde bir kağıda anlaşma yazıyorlar. Bu anlaşma, işte, Beni Haşim ve Beni Muttalip, dışındaki, kabileler, anlaşıyorlar bunun üzerine, ve bunu, deklara ediyorlar. Bu hususta, kesin karar veriyorlar. Ve bunu da, Kabe'nin ortasına asıyorlar. Kabe'nin ortasına, merkezi bir yere asıyorlar, Üzerinde de anlaşmanın üzerinde de Bismillah'ın Allah'ın mı yazıyor. Allah'ın ismiyle şeklinde. Bunu böyle yapıyorlar ki kendi birbirlerine güvensinler. Birbirlerine güven hasıl olsun diye bu şekilde bir uygulama yapıyorlar. Yani Beni Haşim oğullarını kayalıklara topluyor. Neden? Çünkü bu Kureyş'in müşriklerin kinane oğullarının yapacağı bir zulümden korunmaları için e, kayalıklara, Mekke'nin gerisindeki kayalıklara, e, dağ yollarına topluyor. Ve Müslümanlar da, kafirler de, yani e, bu kabileden olan, Beni Haşim'den olan Müslümanlar da, kafirler de, hepsi birlikte çekiliyorlar kayalıklara. Ebu Leheb müstesna. Ebu Leheb, o Mekke'deki diğer müşriklerle beraber onların tarafını tutuyor. Bu şekilde, Tam 3 sene, tam 3 sene kardeşler boykot uygulanıyor. Beni Haşim, Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Beni Muttalip, 3 sene bu sıkıntıya katlanıyorlar. Müminleri de var içerisinde, kafirleri de var. Ve böyle Mekke'nin e dışında kayalık bir bölgede. O kadar sıkıntılar çekiyorlar ki, zorluklara, açlıklara, her türlü musibetlere katlanıyorlar. Hatta çocukların böyle ağlama sesleri, kadınların bağırışma sesleri, açlıktan böyle e, hırıltı sesleri gelmeye başlıyor. O topluluklar içerisinden, subhanallah. Üç sene ya dile koyar, üç sene böyle yani hani malın varken, imkanın varken bunu yani e, ne yapamıyorsun? Ortaya koyamıyorsun, alışveriş yapamıyorsun Ondan sonra kendini de, başkasını da, çoluğunu da, çocuğunu da besleyemiyorsun. Varken yiyemiyorsun gibi bir durum. Karşı tarafta adam malı götürüyor, gözün önünde yiyor, içiyor, giymiyor, geziyor, sen hiçbir şey yapamıyorsun ve onları görüyorsun. Öyle şiddetli bir musibet ki, subhanallah, göz göre göre, göz göre göre adeta onları açlığa, ölüme terk ediyorlar. Ve bu anlaşmada e, hiçbir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın Kavir Resulullah'ın Beni Haşim'le sulh, barış yapmama e, adına barışı kabul etmeme hususunda bir e, karar var. Ve onlara da kesinlikle acınmayacak diye bir karar alıyorlar. Onlarla barış yapılmayacak, onlara da acıma, e, merhamet etme duygusu taşınmayacak diye böyle bir karar alıyorlar. Bu esnada, işte bu üç yıl boyunca dışarıdan gelen kervanlar da, dışarıdan ticaret için gelen kervanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yani o Beni Haşim'i o kabilelerin bulunduğu yere gitmesine imkan vermiyor. Hemen ona ele geçirip tek tekellerinde tutmak istiyorlar Kureyşliler. Neden? Boykot ediyorlar ya, onlara bir yardım gitmesin. Onlar dışarıdan gelen kervanına da bir alışveriş yapmasın diye. Hatta Ebu Leheb, Ebu Leheb diyor ki, bunları diyor, Bunları sakın Muhammed'in ashabına götürmeyin. Yani getirdiğiniz bu malzemeleri onlara pahalıca satın. Fiyatları artırın. Onları elde etmesine imkan vermeyin. Onlar da zaten kıtlıktalar, yoksulluk içerisindeler, muhasara altındalar. Bir şey alacaklar, ailelerine götürecekler kayalıklara. Ama buna imkan bulamıyorlar. Fiyatları yükselttiği için. Ve bu Gelen tacirlere Ebu Leheb diyor ki Ebu, Ebu Leheb Benim diyor Malımın olduğunu, zengin olduğumu, olduğumu biliyorsunuz Siz bunlara satmayın bana satın Yani sırf onları zor durumda bırakmak için Hatta tacirler gelirlermiş Tacirler erkenden Ebu Leheb'e satar giderler Ve Kârlı bir kazanç elde ederlermiş. Sırf Ebu Leheb'in bu düşmanlığından dolayı. Çok enteresan bir e, hadise anlatıyor. <gülüyor> Sank bin Ebi Vakkas aşere bu Mübeşere'den diyor ki bir gece diyor affeylesiniz işemek için çıktın ve işerken bir hışırtı hissettim diyor. Bu idrarın altında bir hışırtı hissettim. Baktım ki diyor böyle Sübhanallah devenin deveye ait bir deri parçası. Onun sesi geliyordu diyor. Hışırtı sesi diyor. Kuru bir deri parçası. Aldım onu diyor. Yıkadın, Kuruttun. Ondan sonra onu ufaladım. suyla beraber içtim. Ve bunu üç gün bununla diyor beslendim diyor. Allahu akbar. Subhanallah. Yani işemiş olduğu bir deri parçasını alıyor, yıkıyor, kurutuyor ve onunla üç gün besleniyor. Böyle sıkıntılar yaşıyorlar. La i̇şte bu sahabi, Sa'd Ebi Vakkar cennetle müjdelenen bir sahabi. Kendimize şöyle bir baktığımız zaman hangi birimiz buna katlanabiliriz? Yani mümkün değil. Allah Azze ve Celle onları örnek almayı nasip etsin. Amin. Onların sabrı gibi bize bir sabır versin inşallah. Amin. Kardeşler, o dönemde işte böyle fitneler, sıkıntılar, beraber, mümkünler üzerine iyice artıyor, şiddetleniyor. Ee, Ebu Talib, Ebu Talib aleyhissalâtu vesselâmı koruma üzere, onu himaye üzere elinden geleni yapıyor. Hatta kendi oğullarını yahut amca oğullarından birini onun yanına veriyor. Yatırırken onun yanında birini yatırıyor. Yani Kureyşli müşriklerden ansızın birisi gelip de Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmesin diye. Çünkü onların derdi de Aleyhisselatü Vesselam'ı. Öldürüp kurtulacaklar ya. Ondan dolayı. Hakim bin Hizam adında bir sahabi var. O zamanlar meşgul ki. Hatice radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın eşi onun halası oluyor. Bu Hakim bin Hizan, 127 yaşayan sahabelerden bir tanesi. 60 yıl müşrik olarak yaşıyor sonra 60 yıl Allah azze ve celle ona ömür veriyor. İslam üzere yaşıyor. Bu adam o Müslümanlara, sıkıntı çeken Müslümanlara Ayşe, şey, Hatice validemize böyle yiyecek bir şeyler götürürken Ebu Cehil önünü kesiyor nereye götürüyorsun diye ondan sonra ona karşı çıkarken El-Bukhtari Ebu Ebu'l-Bukhtari adındaki başka bir adam onların arasına giriyor ve o yükün Hakim bin Hizan'la birlikte Müslümanlara ulaşmasını sağlıyor böyle şeyler de oluyor bu arada Bu 3 sene boyunca Müslümanlar kardeşlerim sabırdan taviz vermiyorlar. Hac mevsiminde tebliğ etmekten taviz vermiyorlar. Onların bu sebatları, sıdıkları, doğrulukları neticesinde Allah Azze ve onları bu durumdan kurtarıyor. Hatta yardımcılar ediniyor. Bu sebatları, doğrulukları, sıdıkları neticesinde Allahu Teala onlara yardımcılar gönderiyor. Ee, Hakim bin Hizam gibi ve neticede de bu e, sebatları, sabırları neticesinde Kureyş e, aralarında parçalanmaya başlıyor. Taklı paraklı yani, görüşler, yani çatlak sesler e, başlıyor. E, bu boykotun kaldırılması bunun gereksizliği hususunda. Ve e, hicretin, şey hicretin diyorum bilsetin, yani peygamberliğin 10. senesinde Muharrem ayında Muharrem ayında bu boykot Hişam bin Amr'ın bu hususta gayret göstermesiyle son buluyor. Bu Hişam bin Amr arkadaşlar herkesten daha fazla gayret gösteriyor. Bu boykotun bitmesi, zulmün bitmesi hususunda gayret gösteriyor. O, Züheyr bin Ebi Umeyye adında bir adamın yanına geliyor. Bu, e, Hişam bin Amr da aynı şekilde, e, Müslümanlara, o kayalıklarda yaşayan, <gülüyor> muhasara edilmiş Müslümanlara, develeri yükler, develeri ta kayalıklara kadar süre, ondan sonra e, yularını bırakıveririz. O yiyecekleri, oradaki insanlar alsın, istifade etsin diye. Böyle bir insan. Sonra, <gülüyor> İşte bu boykotu bitirme adına Züheyr bin Ebi Ümeyye'ye geliyor ve onunla konuşuyor. O da e, onun annesi de Abdülmuttalib'in kızı. Abdülmuttalib'in kızlarından biri. Yani Züheyr bin Ebi Ümeyye dayıları olmuş oluyor. Kendilerine zulmedilen boykot altında olan kimseler akrabaları var, dayıları var yani. Ona diyor ki şey, Şam bin Amr senin diyor dayıların bu halde sen böyle yerken, içerken, gezerken onlar bu halde perişan vaziyetteler diyor. Bunlara yardım etmeyecek misin dediğinde böyle bir konuşma geçtiğinde diyor ki ben ne yapabilirim ki ben tek bir insanım diyor. Benden başka kimse yok. Diyor ki ikinci biri, biri daha var sana yardım edecek. Kim diyor? Benim diyor Hişam. O zaman diyor üçüncü kişiyi arayalım. İki kişi yani iki kişiyle kalmayalım üçüncü bir kişiyi arayalım diyorlar. Ve e, bin adiye geliyorlar. Ona da aynı şeylerden bahsediyorlar. Diyorlar ki böyle böyle e, <gülüyor> Kureyş'in yaptığını görüyorsun bu müşlukları Müslümanlara yapılanları. Yani daha doğrusu e, o beni Haşim'e yapılanları zulümleri görüyorsun. Buna karşı e, Karşı çıkmayacak mısın, şöyle yapmayacak mısın, böyle yapmayacak mısın dediklerinde o da kabul ediyor. Yalnız üç kişi olmaz, dördüncüyü arayalım diyorlar. Nihayetinde El-Bukhtari bin Hişam'a geliyorlar. Ona da aynı şeyleri söylüyorlar. O da kabul ediyor. O da kabul ediyor. Sonra beşinci kişiyi bulalım diyorlar. Bu beşinci kişi de e, Zemâ bin El-Esver. İbni e, bin Eser adında birisi. Ona da aynı durumu söyleyince o da kabul ediyor. Ee, beş kişi oluyorlar. Sonra gece vakti anlaşıyorlar, görüşüyorlar, karar veriyorlar. Ee, böyle Mekke'nin üst, üst taraflarında bir yerde hatim denilen bir yerde geceleyin karar veriyorlar. Ve sabah olunca sabah olunca ee, Zuhair bin Ebi Ümeyye diyor ki, ilk, yani ilk konuşacak kimse ben olayım diyor. İlk defa ben konuşayım sonra siz arkadan beni desteklersiniz mahiyetinde bir şey söylüyor. Ve üzerinde bir cübbeyle birlikte Kabe'ye geliyor, tavaf ediyor ve ondan sonra oradaki insanlara e, seslenmeye başlıyor. Diyor ki ey ehli Mekke, sizler yemek yiyorsunuz, yani bizler yemek yiyoruz, ondan sonra e, giysilerimizi giyiyoruz ama beni Haşim. Yani bu boykot ettiğimiz kimseler helak oluyorlar. Onlar ne alabiliyorlar, ne satabiliyorlar, ne evlenebiliyorlar. Vallahi diyor bu boykot kararı o yazdığımız yazı sayfa e, parçalanıncaya kadar ben diyor e, oturmayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Diyor. Ondan sonra hemen arkasından o anlaştıkları kimse ona destek veriyor. <gülüyor> Zema bin Esved. Diyor ki, <gülüyor> Zemâ bin Esbet de ona destek veriyor. Bu arada Ebu Cehil müdahale ediyor. Züheyl Zuh bin Ebu Ümeyye'ye diyor ki, yalan söyledin. O yırtılmayacak, asla yırtılmayacak diye karşı çıkın da Ebu Cehil. Arkasından... Zema bin Esved de ona karşı çıkıyor. Diyor ki, vallahi sen yalan söylüyorsun. Biz bu yazıya, bu anlaşmaya, boykota hiçbir zaman razı olmamıştık diyor. Arkasından Ebu'l-Bahdari, o da aynı şekilde destekliyor onları. Biz bunlara hiçbir zaman razı olmamıştık. Biz bunu kesin karar kılmamıştık diyorlar. Sonra arkasından Mut'in bin Adi, doğru söyledin diyor. Ve senin dışındaki kimseler yani Ebu Cehil ve Ensali kimseler de yalan söylemiştir diyorlar biz bundan Allah'a rucu ediyoruz dönüyoruz diyorlar ee, arkasından Şam bin Amr o beşinci kişi de onları destekliyor aynı şeyleri söylüyor ve Ebu Cehil diyor ki bu iş bu iş geceleyin planlanmış yani bunu siz burada burada yapmadınız bunu planlı olarak böyle bir işe kalkıştınız ee, burada da bu işi gerçekleştirdiniz diyor. Nihayetinde Ebu Talip de mescidin yani Kabe'nin bir köşesinde otururken kalkıyor ve e, El Mut'im adındaki adam o sayfayı anlaşma yazısını yırtmak için gidiyor. Bakıyor ki zaten onu tahta kurdu. Kurt yemiş. Sadece o anlaşmanın hepsini yemiş üst taraftaki Bismillahirrahmanirrahim ifadesi kalmış. Oraya kadar hepsini yemiş bitirmiş Allah Azze ve Celle'nin mucizesine bak. Allah Azze ve Celle'nin hem müminlere ikramı hem de bu müşriklere olan e, ilanına onlara karşı meydan okuyuşuna bak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ifadesi kalıyor. Diğer e, anlaşmanın maddelerinin hepsi bir kurt tarafından yerini diyor. Hani derler ya anlayana Sivri sinek diye aynen öyle oluyor bunun akabinde kardeşlerim e, Müslümanlar o kayalıklardan daha yollarından iniyorlar. muhasara da böylelikle e, Allah'ın lütfu e, yardımıyla bitmiş oluyor arkasından da aleyhissalatü vesselam Kureyş'e ve Kinane'ye beddua ediyor kim bu beddua ettikleri kimse kim Kafiri ve müşrikler Kafir ve müşriklere beddua edilir. Müslümana beddua edilmez. Ona Allah İsa etsin diye dua edilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın beddua ettiği kimseler namazda beddua etmiştir. Namazın dışında beddua etmiştir. Beddua ettiği kimseler inatçı, kafir, zorba, zalim kimselere. Müslüman hata ediyorsa, yanılıyorsa, diyorsa. Ona beddua edilmez. İslah için, ıslah için dua edilir. Allah Azze ve Celle bizi ve tüm Müslümanları bizi ve tüm Müslümanları ıslah etsin. Hidayet etsin. Evet. E, Kureyş'in bu Kureyş'in müşriklerin tabi aleyhine onların açlık sıkıntı, kıtlık çekmesi üzere e, beddua ediyor. Onlar da o zaman leşlerden subhanallah derilerden yiyorlar bu bedduanın neticesinde bunu e, İbni Hibban ve hakim e, haber veriyor Ebu Süfyan sahih bir hadiste Ebu Süfyan yani bu bedduanın neticesinde e, o kadar çok sıkıntı çekiyor ki Kureyşliler o müşrikler Ebu Süfyan aleyhissalâtu vesselâm'a geliyor Allah aşkına ve e, akrabalık aşkına diyor Allah aşkına ve akrabalık aşkına Postları, derileri de diyor, kanları yedi insanlar diyor. Dua et de diyor, yani bunu kaldırsın Allah Azze ve Celle diyor. Allah Azze, Allah Azze ve Celle'nin kaldırmasını Allah Aleyhisselatü istiyor. Tabi o zaman daha müşrik yani. Ve ayet geliyor. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهَمْ بِالْعَذَادِ Rabbihim ve وَمَا يَتَجَرْعُونَ Yemin olsun ki biz onları bir azapla yakalarız, onlar Rablerine boyunu emezler ve yalvarmazlar diyor. Yani o e, kıtlık, açlık sıkıntısına rağmen ne Allah Azze ve Celle'ye boğun ediliyorlar ne de yalvarıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Buhari'nin haber verdiği bir hadiste de Kureyş Aleyhisselatü Vesselam'a e, isyan, isyan ettiği zaman bu konuda Aleyhisselatü Vesselam'a isyan edip de zor durumda bıraktığı zaman Aleyhisselatü Vesselam onların aleyhine Yusuf'un seneleri gibi senelerle dua ediyor. Ne demek? Yani Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki kıtlıkla onlara e, imtihan etmesini, onların başına böyle bir musibet vermesi için dua ediyor. Kureyş'e. Onlara kıtlık, zorluk, sıkıntılar isabet ediyor ve kemik yiyorlar. Allahu Akbar. Ve onlardan bir kişi şöyle göğe bakıyor yukarıya doğru o sıkıntıdan o çektikleri acıdan dolayı ee, sanki böyle semanın arasında e, gökle baktıkları e, şey arasında böyle bir duman gibi bir şey görüyorlar. Yani göğe baktıkları zaman e, sanki bir duman varmış gibi hissediyorlar. Böyle bir e, hal alıyor onları. Sıkıntıdan. Allah Azze ve Celle ayet gönderiyor. فَرْتَقُ بِيَا Sema السَّمَاءَ بِدُخَانٍ Mubin. Yeme Gözetle gökyüzünün açık bir dumanı getirdiği zamanı ve gözetle diyor. Ye'şanna taha zaabun elim. Bu insanları kaplar bu elin bir azaptır. Elin bir azaptır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a getiriliyor, geliyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü mudar kabilesi için yağmur iste. Yani bu kıtlıktan, açlıktan dolayı muhakkak ki bu mu da helak olmuştur diyor. O e, Ali İsratül İslam'a gelen adama diyor ki Ali İsratül sen çok böyle cüretkar bir insansın. Yani böyle bir dua mı istiyorsun mahiyetinde sen cüretkar bir insansın diyor ve. E, o getirilen adam, gönderilen adam, Alestratüsram'dan e, işte e, yağmur istiyor, yağmur e, duası istiyor. Alestratüsram dua ediyor ve e, yağmur geliyor. Yani onlara yağmur geliyor. O sıkıntıları, e, çektiği, çektikleri belalar, musibetler gidiyor ve ayet geliyor. Bakın, fenezele innakum aaidun. Muhakkak ki sizler geri dönücüsünüz. Yani o belalar, musibetler üstlerinden kalktığı zaman kendilerine rahavet, rahatlık, refah, bolluk daha doğrusu e, geldiği zaman onlar gerisin geri dön dönüyorlar. Allahu Teala da biz o gün büyük bir yakalayışla yakalarız. Biz muhakkak ki intikam alacağız diyor. Bununla da kast edilen diyor e, Bedir günü yevme nebtişil basşetel <gülüyor> kubura inna Biz o gün yani Bedir günü böyle büyük bir yakalayışla yakalarız o kafirlerin müşriklerin ileri gelenlerin biliyorsunuz Bedir'de helak oluyorlar bu, bu ayet e, le, Abdullah İbni Mesud'un haber verdiği üzere bu olaylar üzerine iniyor diyor Tabi bu ayetleri kıyametin e, kıyametin kopuşından hemen önceki zamana da e, tefsir edenler var ama Abdullah Mesut Muharrede gelen bu olayla, bu da kastedilen duman, e, bu Kureyş'in Kureyş'in kıtlık zamanında çektiği sıkıntılı sıkıntılı dönemlerden, İsrat ve sürandır ettiği dönemde gördükleri e, semada gördükleri bir dumandır diyor. Ayetlerde ona delâlet ediyor diyorlar <gülüyor> ve müellif sözün özü diyor Rasulullah ﷺ Kureyş'in e, açlık sıkıntı, darlık çekmesi için beddua etmiştir ve onlardan da e, Kureyşten birazdan sema ile yer arasında gökyüzüyle yer arasında bir sanki böyle bir duman gibi bir şey görürdü Allah Azze ve Celle bu dumanı ondan sonra bu kıtlı belay onlardan kaldırdığı zaman onlar gerisin geri döndüler. Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden bu sıkıntıyı kaldırmasını, kurtar, kurtarmasını e, unuttular ve küfürleri üzere gerisin geriye döndüler diyor. Yani neticede de ayetler eee Kureyş'in bu inadına eee delalet ediyor. Allahu alem. Evet kardeşler. Bu şekilde Hz. Hasanet ve öldürmeye kalkıyorlar kendisini ve kabilesini muhasara altına alıyorlar, yani boykot ediyorlar. Çabaları ne? Çabaları yürüyen İslam'ı, gelişen İslam'ı ve onun kahramanlarını bitirmek. Ama buna muvaffak olamıyorlar. Kıyamete kadar da muvaffak olamayacaklar. Hak ehli hak ehli kıyamete kadar devam edecek. Ve onlardan ayrılan bir hadiste geldiği üzere, taifetül mensura, yani kurtulacak e, taifetül onlardan ayrılan, onlara muhalefet eden, onlara karşı çıkanlar da e, o kurtulacak olan taifeye hiçbir zaman zarar veremeyecek. Allah Azze Celle bu ilk Müslümanlarda olduğu gibi kıyamete kadar gelecek, Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, müjde verdiği o taifat mensuradan kurtulacak kavimden, topluluktan olmayı bizlere nasip etsin. Hakka hak bilip ve Hakka ittiba etmeyi, batılı da batıl bilip, batıldan istinaabe etmeyi de nasip etsin. Allahu ekber. Allahu Muhammed ve sellem.